bekler. 3379 aynı 3380 Abdullah bin Ömer'den yine aynı 3381 yine aynı 3382 bin Ömer'den o karısına ayzdıyken boşadı fakat Resulullah kadını temiz olduğunda boşanması için geri getirdi. 3383 Yunus bin Jubeyr'den o da İbn Ömer'den yine aynı 3384 aynı 3385 Mahmud bin Lebit'ten Ali bir adamın karısını bir sefer düştü rakla boşadığı haber verilince aleyhissalatü vesselam kızarak ayağa kalktı ve ben daha aranızdayken Allah'ın kitabıyla mi oynanıyor buyurdu nihayet bir adam kalktı ve ya Resulallah, onu öldüreyim mi dedi 3386 Sehil bin Sa'd-i Said'den Emir el-Aclani Asım bin Adi'ye gelerek ya Asım ne dersin bir adam karısını bir başkasıyla zina ederken yakalası o adamı öldürüp Müslümanlar da onu kısa olarak öldürmeli mi dedi. Yoksa o adam ne yapmalıdır diye sordu. Ya Asım ne olur bu meseleyi benim için Resulullah'a soru dedi. Bunun üzerine Asım o meseleyi Resulullah'a sordu. Resulullah bu nevi sorular çirkin buldu ve ayıpladı. Öyle ki Resulullah'tan duydukları Asım'a çok ağır geldi. Asım övüne dönünce Uve İmir gelerek ya Asım Resulullah ne dedi dedi. Asım Uve ''Bana hayır getirmedin. Sorduğun meseleyi Resulullah hoş varsılamadı.'' dedi. ''Uveymir, Resulullah'a gidip kendimi sormadıkça bu işimi tekme bırakmam.'' dedi. Akabinde Resulullah'a gitti. Resulullah halkın arasındayken vardı ve ''Ya Resulullah, bir kimse karısıyla beraber bir kimseyi zina ederken yakalasa o adamı öldürmeli. Siz de kısa sorarak onu öldürmeli misiniz yoksa o adam ne yapmalı?'' dedi. ''Seninle karın hakkında ayet hazır oldu. Git karını getir.'' dedi. Ben diğer insanlarla beraber Resulullah'ın yanında bulunurken bu karı koca birbirleriyle mülane yaptılar. Mülahaneyi bitirdikten sonra Uveymir, Ya Resulullah! Eğer artık ben bu kadın nikahında tutarsam ona karşı yalan söylemiş, iftira etmiş olurum dedi. Ve daha Resulullah ona emretmeden bir defada üç dalak karısını boşadı. 3387 Fatıma Binti Kayıs'tan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 3388 ve 89 aynı. 3390 Tavus'tan. Ebu Sahba İbn Abbas'a gelerek Ya İbn Abbas, Peygamber zamanında, Ebu Bekir zamanında ve Ömer'in ilafetin ilk yıllarında 3 talakın 1 talak sayıldığını bilmiyormuşsun musun dedi. İbn Abbas, evet biliyorum dedi. 3391 Ayşenlerimizden ve Vesselam'a karısını boşayan bir adamın durumu soruldu. Boşadığı karısı bir başkasıyla nikahlanmış bir araya gelmişler. Fakat cima olmadan bu ikinci adam da boşanmış. Acaba bu kadın ilk kocasına helal olur mu? Aleyhissalatü vesselam, hayır. İkinci kocası o kadının, kadın da onun barçağından tatmadıkça helal olmaz, dedi. 392 Ayşenemiz'den, Elifah el-Kurazi'nin karısı Resulullah'a gelerek, Ya Resulullah, Elifah üç ile boşandı. Ben de Abdurrahman bin el ile evlendim. Fakat... Abdurrahman'ın erkekliği şu elbise saçağı gibi gerçek. kocalık vazifesini yapamıyor dedi. Aleyhissalatü vesselam, sanırım ki sen eski kocan ifaya varmak istiyorsun. Fakat ikinci kocan Abdurrahman senin balcağızından, sen de onun balcağızından tatmadıkça bu olmaz. 3393 aynı, 3394, Hammad bin Zeyd Ebu Eyyub'e,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 İkinci kocası ilk kocasının yaptığı gibi o kadının barcağızından tatmadıkça olmaz dedi. 3397 Abdullah bin Abbas'tan Cümeysa ve Umaysa Nebiye gelerek kocasının kendisine iltifat etmediğini şikayet etti. Çok geçmeden kocası geldi ve yarısıyla o yalan söylüyor. Kocası ona yakınlık gösteriyor fakat o ilk kocasına gitmek istiyor dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam ikinci kocanın barcağızından tatmadıkça bu imkansız buyurdu. 3.398 İbn Ömer'den yine aynı. 3.399 yine aynı. 3.400 Abdullah'dan ve Vesselam döyme yapana da, yaptırana da vasiliye de, mersulüye de, faiz yene de, yedirene de, talak-ı ile buçanan kadının tekrar ilk kocasına helal olması için son bir nikah yapana da, yaptırana da lanet etti. Vasile, saçı az ve kısa olduğu için başkasının saçını takan, perik kullanana, mersule de saçını veren, buna rıza gösteren insana denir. Vasile, gençliğinde fahişelik yapıp da yaşlılığında bu işlerle uğraşanlara denir. 3.401 Zuhri, Ali Zuhriye aleyhissalatü vesselam ile izdivaçtan Allah'a sığınan kadının kim olduğunu sordum. Şöyle dedi, Urve Ayşe'den rivayet ederek,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 Sen zevcelerin hoşnutluğunu arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyin için aram ediyorsun." dedi. Sana en büyük kefaret olan köfe, köle azat etmek gerekir buyurdu. 3404 Ayşe annemizden Ali salat ve selam Zeynep'in yanında kalır ve bal şerbeti içerdi. Hafsa ile ben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 Eğer her ikiniz de Allah'a tövbe ederseniz ayeti Ayşe ile hapsa hakkında nazil oldu. Hani peygamber zevcelerinden birine gizli bir söz söylemişti de Resulullah'ın bal şerbeti içmiştim sözünü izah ediyor. 3405 Abdullah bin, Ka ab bin Malik'ten. Ka'ab bin Malik Tebuk gazvesinde Resulullah ile beraber gitmeyip geri kalmasının hikayesini anlatırken Resulullah'ın gönderdiği adam gelince Resulullah ailenden ayrı kalmanı emrediyor dedi. Ben onu boşayayım mı? Yoksa ne yapayım dedim. Hayır boşama. Sadece yalnız bırak ve ona yaklaşma dedi. Ben de zevcemi ailenin yanına dön ve Allah hüküm indirinceye kadar onunla beraber kal. Buyurdu. 3.406, 7, 8, 9, aynı. 3.410 Ömer Muadir tipten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 3413 aynı 3414 İbn Ömer'den Uhud Savaşı'nda İbn Ömer 14 yaşındaydı ve savaşa katılmak için Resulullah'a müracaat etti. Resulullah müsaade etmedi. Hendek Savaşı'ndaysa 15 yaşındaydı yine müracaat etti. Hanisallahu aleyhi ve müsaade etti. 3415 Ayşe annemizden Ali sallallahu aleyhi ve üç kişinin işlediği günahlar yazılmaz. Uykusundan uyanıncaya kadar uyuyan Uyununcaya kadar küçük çocuktan, akıllanıncaya veya ayılıncaya kadar mecnun kişiden. 3416 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Teala ümmetimin kalbinden geçen fakat dile getirmedikleri ve yapmadıkları şeylerden mesul tutmaz. 3417 ve 18 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam ümmetimin gönlüne gelen nefsane temayülleri işlemedikçe ve söylemedikçe Allah affedecektir.